Allahu Allah imin al Devamında Cenab-ı Allah diyor ki: "Fala allek tarikum bazı mayuha ilek, vdaikun bhih cadrk, ay yolu, lola unzil عليه kanzun, aujaa mahe mlek. Inna ma anta nizir." Allah'u ala kulli şeyin vakil. Şimdi ayet-i kerimenin mealini önce vermeye çalışalım. Diyor ki olur ki sen onun üzerine bir hazine indirilmeli yahut da onunla birlikte bir melek bir melek gelmeli değil mi? dedikleri için, dedikleri için, samawah edilenlerin bir kısmını terk etmek veya bundan dolayı kalbinin sıkışması, darlık çekmesi ihtimali vardır veya böyle bir ihtimali düşünüyor olabilirsin, düşünmüş olabilirsin. Hatırından öyle bir şey. Geçmiş olabilir Evvela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Kalbinin göğsünün Niçin daraldığını Ve niçin Acaba bana vahyedilenin Bir kısmını Bir şekilde Duruşumda bir yumuşamay Esnetli göstererek terk etsem mi gibi bir hale bir Rasulü son Rasulü neyin getirdiğini evvela bir düşünelim görelim daha doğrusu nedir bu hal onların söyledikleri şu söz lev la unzile aleyhi kens onun üzerine bir hazine indirilmeli değil miydi Evce'e me'ahu melek. Veya onunla birlikte bir melek gelmeli değil mi? Bunlar, bu temenniler, beşeriyet tarihindeki iki tür sapıklığın, doğru yoldan uzaklaşışın neticesidir. Maddeyi, dünyayı, malı mülkü, ilahlaştıran materyalist bir eğilim ile maddeyi görmezlikten gelen ruhu esas alıp maddeyi tamamıyla hesaba katmayan bir eğilimin bir göstergesidir. Eğer bu resul peygamberse kapitalistler, maddeperestler e onlar için en büyük şey nedir? Hazinedir. Kasaları yani. Onun üzerinde oldukça değerli mal, mülk, eşya falan filan. Hazineler artık kimlerin hazinelerinden bahsediyorlarsa. Bir hazine indirilsin. Bol bol mücevherat, oldukça değerli maddi varlıklar veya maddi şeyler ihtiva eden bir şey insin de biz de onun Resul olduğuna inanalım. Bu maddecilerin yaklaşımı. Ruhçuların yaklaşımı da Madem bu peygamberdir, onunla beraber bir melek indirilmelidir. Cenabı Allah her ikisinin de cevabını daha önce çeşitli yerlerde vermekle birlikte bu ayette de başka türlü cevabını vermektedir. Mesela diyor ki, eğer biz o resulü bir melek yapsaydık onların giyindikleri elbiseleri Yine ona giydirir ve onu bir adam olarak gönderirdik. Yani siz insanlar, bu insan fıtratınızla ve yapınızla meleklerin size risalet getirmesine tahammülünüz olmaz. Yine ileride göreceğiz inşallah. İsra suresinde bir takım talepleri olacak maddeci. ...o zamanın müşriklerinin. Senin yanına... ...seninle beraber bir hazine bulunsun. Şu Mekke'nin vadilerini... ...biraz genişlet. Seninle birlikte nehirler aksın... ...sahında solunda. Bahçeler bulunsun. Göklere tırman. Dediklerini göreceğiz. Veya biliyoruz. O sureden. Cenab-ı Allah her bir yerde onlara... O şekilde onların dileklerine uygun cevaplarını vermiş bulunuyor. Burada ise onların bu anlamsız talepleri karşısında Resulullah'ın ne kadar müteessir olduğunu görüyoruz. Şimdi söyleyeceğim örnekle biraz konuyu anlatmaya çalışayım. Bazen birisine bir şey anlatmak istersiniz. Siz anlatırken o hiç alakalı olmayan bir şey söylüyor. Halbuki bütün çabanızla, gayretinizle, bütün varlığınızla siz elinizden geldiği kadar o konuyu karşınızdakine muhatabınızı anlatmaya çalışıyorsunuz. O size alakasız bir şey söylüyor. Zıvanadan çıkar insan o zaman. Mesela anlatılır medrese hayatında klasik bir örnek adamın birisi, hoca efendinin birisi uzun günler boyunca teyemmümü anlatmış işte teyemmüm şöyledir, teyemmüm böyledir şöyle yapılır, böyle yapılır şu şartlarda yapılır, bu şartlarda yapılmaz teyemmümle alakalı Allah ne verdiyse hepsini anlatmış etraflı, anlaşılacak şekilde ondan sonra demiş ki evlatlarım demiş Teemmüm bahsini bitirdik. Başka bir konuya geçeceğiz. Teemmümle alakalı anlamadığınız, sormak istediğiniz bir soru varsa sorunuz. Her öğretmenin normalde yapması gereken, her hocanın yapması gereken, ders vereninin yapması gereken bir şey. Oradan birisi öğrenciler arasından izin almış, konuşmuş. Hocam demiş, her şeyi çok iyi anladık da su bulamasak ne yapacağız? demiş, su bulamasak ne yapacağız? Şimdi bu zavallı hocanın vaziyetini düşünebiliyor musunuz? Yani başını taşa vuracak, pencereler aşağı mı atlayacak hesap edemezsiniz. Gerçekten zor bir durum. Adam o kadar kendisini yormuş, o kadar uzun uzun anlatmış ve kendisine göre olayı bitirmiş yani. Fevkalade güzel de dersini vermiş, işini şey etmiş. Demiş başka konuya geçeceğiz. Öğrenciye de dikkat ediyor, konuyu anlamadan geçsin istemiyor. Oradan böyle bir soru gelince, o öğretmen biter, o hoca biter. Hocanın anlattığı nihayet bir teyemmüm bahsediyoruz. <gülüyor> Mucizesi de yok, teyidi de yok, peygamberliği de yok, hiçbir şey yok. Bir ilim adamıdır sadece, anlatmış. Ona böyle bir soruyla karşılaştığı zaman, ruh halini... Tasavvur etmek gerçekten zor. Ne kadar üzüleceğini, ne kadar müteessir olacağını, bu işin başından geçmemiş, bu iş benzeri bir iş başından geçmemiş olan kimse takdir edemez. Gerçekten takdir edemez. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber, Allah'ın Resulü, insanlara şefkatle yaklaşıyor. Bütün var gücüyle onları, azaba dökülmekten, azaba düçar olmaktan korumaya çalışıyor. Bir hadis-i şerifte diyor ki, benim misalim ile sizin misaliniz şuna benzer diyor. Bir adam diyor, bir ateş yakar. Etraftan kelebekler uçuşur, gelip o ateşe ateşe dökülmeye çalışır. O adam da var gücüyle, o kelebeklerin, Ateşe düşmemesi için uğraşır durur diyor. Fakat kelebekler de illaki düşüyorlar. Siz de diyor? Ateşin kenarında uçurumun kenarındasınız. O uçurumdan düşmemeniz için ben sizi arkadan bellerinizden kavramaya çalışıyorum. O ateşe düşmeyesiniz diye. Fakat siz ne yapıp edip? Elimden kurtulup kendinizi ateşe atmak istiyorsun. Bu yüce Resul'ün hali bu. Nasıl ki diyor o adamın o kelebeklere, o cansız, o nahif mahluklara, hı? o şefkati dolayısıyla, ama ateşsiz de olmuyor. Onlar ise o ateşin aydınlığında aslında başka şehirlere gitmeleri gerekiyorken, ateşin cazibesine kapılıyorlar. Ama o cazibe onları mahvediyor. Ama o cazibe, siz ise diyor ey insanlar, sizin için ateşin kelebekler için teşkil ettiği kadar tehlike teşkil eden, dünyaya ve dünyalığa meylederek, benim davetimden yüz çeviriyorsunuz diyor. Onun için helak oluyorsunuz diyor. Helak olmalarını istemeyen o şefkatli peygamber, acaba, onların bazı isteklerini yerine getirsem onlar hakkı ve hidayeti kabul ederler mi? Bu niyetle yoksa haşa risaletini eksik ifa edecektin demiyor Cenab-ı Allah. Diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam mesela Geliyor Mekkeli müşrikler, ileri gelenler, kodamanlar. Ya Muhammed aslında biz senin yanına gelmek istiyoruz ama geldiğimiz zaman dün bizim kölelerimiz olan Bilal-i, Habbâbı, Suhaybi ı görüyoruz senin yanında. Onlarla aynı oturumda, aynı mecliste yan yana oturmak bize dokunuyor. Geri zekalılar. Bize dokunuyor. Dolayısıyla bizim seni dinlememizi istiyorsan biz geldiğimiz zaman onlar yanından gitsin. Ve onlara ayrı bir meclis tertip et. Bize ayrı bir meclis tertip et. Resulullah için önemli olan davetinin makes bulmasıdır. Onun derdi suhaybi ammari vesaireyi kırmak değildir radıyallahu anhum Onun derdi bu Mekke'nin müşrik kodamanları da davayı anlasa. Onlar da Ammar'la yan yana oturmaktan, Suhay bile yan yana oturmaktan, Habba bile yan yana oturmaktan şeref duyacaklar. Onu biliyor. Çünkü imanın insanın kalbine girmesinden sonra kendisi gibi mümin kardeşlerle eşitlendiği gerçeği de imanla beraber kalbe yerleşir. Bu budur. Bu maksatla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu teklifi kabul edecek gibi oluyor. Yine başka teklif. Ya Muhammed dediler. Velid bin Muhire ve benzerleri. Halid bin Velid'in babası yani. <gülüyor> Radıyallahu anh. Evlat nerede baba nerede? İslam öyle bir dava ya. Yani. Öyle bir dava. Diyor ki. Ya Muhammed biz sana iman ederiz de şu ilahlarımızdan da öyle o kadar kötü bahsetme ya. Onlardan hiç söz etme gitsin bari. Peygamber Efendimiz Selam muhtemelen şöyle düşünmüştür. La ilahe illallah zaten her şeyi hallediyor. La ilahe illallah desinler ben varsın ilahlarını tahkir etmeyeyim. Onları reddettikten sonra iş biter. Ama Kur'an-ı Kerim eğer İnhiyâ illa asma, unsamaytumuha, ân ve abâukum. Ma Allahu min sultan. Diye bir buyruk indirmişse peygamber Vesselam bunu söyleyecektir diyor. Sen bunu söylemelisin. Onlar ister kabul etsinler, ister etmesinler. Çünkü bu hakikatin kendisidir. Yani sizin bu putlarınız ancak Kendiliğinizden taktığınız, uydurup taktığınız, uydurma kuru anlamsız isimlerden ibarettir. Siz ve atalarınız bu isimleri uydurdunuz. Allah'ın onlar hakkında indirdiği herhangi bir delili bulunmamaktadır. Gibi ilahları tahkir eden, sözlerinden vazgeçsin istediler. Peygamber aleyhissalatü vesselam da eğer iman edeceklerse bir an için bunlardan söz etmeyeyim. Zamanı gelecek onlar bundan söz edecekler. Bir şekilde söz edecekler. Gerçekten iman öyledir. İman öyledir. İman edip de putlara yine itibar eden kimsenin kalması mümkün mü? Mümkün mü? Böyle bir şey olmaz ki. Biz müminiz. İmanımızın farkına vardığımız günden itibaren şu ana kadar putlara zerre kadar itibar ettiğimiz oldu mu? Meydanlar istediği kadar putlarla dolu olsun. Bunlar bizim için bir kıymet ifade etmez ki. İman öyle bir şeydir. İman öyle bir şeydir. İşte bunu istiyorlar Peygamber Aleyhisselam'dan. sen onların dediklerini bu maksatla dediğimiz çerçevede kabul eder gibi oldun. Ve bundan dolayı da sıkıldım. Hayır. Ne kabul et ne sıkıl. Niçin? Çünkü ilk yalanlanan peygamber değilsin. Kendisiyle ilk alay edilen peygamber değilsin. Senin yüce vazifenin tabiatı bunu gerektiriyor. Sen onların iman etmeyişleriyle üzüleceğine sana iman eden senin yanında yer alan müminlerin varlığıyla sevin niçin çünkü Cenab-ı Allah Tevbe suresinde söylemişti hasbukallah ve men ittebake minel müminin sana Allah ve sana tabi olan müminler yeter ayetin bir manası bu bir diğer manası Allah sana da müminlere de yeter manası İkisi de güzeldir ikisinin de anlaşılacak kullanılacak veya manası alınıbı değerlendirilecek bir tarzı vardır. Onun için hiçbir meal Kur'an-ı Kerim'i yansıtamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Ki, bu ilahi kelam. Mucizül beyandır o. İlahi kelam bambaşka. Elhamdülillah ki ondan bir nebze bir şeyler anlayabiliyoruz. Bir nebze Rabbim ona hizmet etmekle bizleri şereflendiriyor. Bu büyük bir lütuf gerçekten. Çok büyük bir nimet. İşte diyor bunların hiçbirisiyle uğraşma diyor. Bunlara itibar etme. Ne kalbin daralsın ne de sana verdiğimiz tebliğin herhangi bir kısmını az da olsa terk etmeye onu bir kenara bırakmaya onların istedikleri gibi yanaş. Bunların hiçbirisini yapma. Bu aynı zamanda Yüce Resulün Cenab-ı Rabbül Alemin nezdindeki kıymetini ve İslam'ın eksiksiz bilinip, eksiksiz kabul edilmesi zaruretini ortaya koyuyor. Merhum Seyyid Kutup bir makalesinde, makalesinin başlığında şunu söylüyor. İslam'ı ya büsbütün alın ya bırak. bırakın. خُضُ الْإِسْلَامَ اَوْدَعُوهُ ya bütün alın ya İslam'ın yakasını bırakın diyor. böyle iki ip üzerinde oynayan cambaz gibi bir orada bir orada olmaz diyor İslam böyle kısım kısım parçalanacak bölünecek bir din değil yani inşallah Hayatımızın ve cemiyetimizin İslami olan bu renk, İslami olmayan bu rengi kazanmasında bizim bir dahlimiz ve rızamız olmadığı için dilerim Rabbimiz cemiyetin bu halinden bizleri mesul tutması inşallah. inşallah. Rabbimiz de biliyor ki biz cemiyetin ve beşeriyetin bu halinden razı <gülüyor> değiliz. Elimizden gelse kaşla göz arasında bu vaziyeti onun razı olacağı bir hale de düştü. Fakat her şeyin bir kanunu var, bir sünneti var ve hepsinin üzerinde Allah'ın kaderi var. Biz sorumluluklarımızı yerine getirmenin yollarını aramak durumundayız. Sorumluluklarımızı eksiksiz ifa etme durumundayız. İşte bunun için Cenab-ı Allah da Peygamber aleyhisselatü böyle diyor. İnnemâ ente nezîr aleyhissalatü vesselam. Sen ancak insanlara iman etmemeleri halinde karşı karşıya kalacakları tehlikeleri söyleyip uyaran bir uyarıcı bir korkutucusun. Nedir budur. İnsanları bekleyen insanların burnunun dibine yaklaşmış. Evlerinin avlularına çöreklenmek üzere alabildiğine yaklaşmış. Evlerinin bahçesine girmek üzere evlerinin içine girmiş hatta. Tehlikeyi haberdar ederek uyandıran kimsedir. Uyandıran ve uyarmaya <gülüyor> çalışan. İnnemâ ente nezîr. Sen uyarıyorsun ve korkutuyorsun. Dikkat edin böyle yapmazsanız başınıza gelecek olan tehlike budur. Yani sen vazifeni yap. Vazifeni yap. Eksiksiz yap. Tam yap. Kimsenin hatırı için kırpma. Kimsenin hatırı için olmayan bir şeyi İslam'da var diye gösterme. İsterse dünya sana küssün, isterse dünya sana koşsun. Bunlara itibar etme. Sen vazifeni yap diyor. Çünkü onların hatırı için İslam'ı kırparsan da tehlikedesin. Onlar sana geldi diye Allah'ın sana yardım ve nusretiyle değil de onların çokluğuyla böbürlenip memnun kalacak olursan Ayrı bir hüsnandasın. Sen vazifeni ifa etmeye çalış diyor. Ancak bir uyarıcısın diyor. vallahu ala kulli şeyin vekil. Allah da her şeyin vekilidir, koruyucusudur, gözetenidir. Bekçisidir, muhafızıdır. Her şeyin vekili o. Her şey ona aittir. O istediğini istediği gibi yapar. İstediği amelin, istediği davetin, istediği uyarıcılığın neticesini istediği gibi takdir eder. Sen neticeleri tahakküm edemezsin. Sen neticeleri belirleyemezsin. Sen istediğini istediğin neticeyi almak için yapamazsın. Allah istediği neticeyi, Allah'ın istediği gibi hareket edeceksin. Allah da istediği neticeyi verecek. İzâ câ'a naslullâhi vel feth. Ne zaman nazil oldu? Medine'de. Halbuki Mekke'de o sıkıntılarla beraber böyle bir ayet nazil olsaydı ne biçim ferahlatırdı müminleri? O zaman nazil olmadı. Çünkü müminlerin Allah'ın yardımını ve zaferini Hak edecek şekilde... ...sebat gösterdiklerini... ...ispat etmeleri lazımdı. Yani... ...esen fırtınalar ve rüzgarlar... ...sizleri yerinizden... ...ve duruşunuzdan oynatmamalı. Sebat budur. Sabır budur. Dünya sana yöneldi... ...doğru duruşunu bozdun. Dünya senden gitti... Doğru duruşunu bozdun. Dünyalı de duruşun güzel olmadı. Dünyasız iken de duruşun güzel olmadı. Olmaz ki. Dünya ister yanında olsun, ister aleyinde, duruşun sağlam, sağ, sapa sağlam olacak. Sabır işte budur. Onun için Cenab-ı Allah, inna yu'ffas sabirun a'jrahum bi'ghairi hisabni. Ya Rabbi bizi sabrede. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız verilir. Allah Allah. Şehit de sabrederse ancak şehit olabilir. Mücahit de sabrederse mücahit olabilir. Mala karşı sabreden de mal imtihanı ancak sabrederse kazanabilir. Vesaire vesaire. İmtihan demek sabır demek. İmtihanın kazanılması sabırla mümkündür. ...dünyanın güzelliklerine karşı sabır... ...aldatıcılıklarına karşı sabır... ...varlığına karşı sabır... ...yokluğuna karşı sabır... ...musibetine karşı sabır... ...belasına karşı sabır... ...nimetine karşı sabır... ...rüzgar hangi taraftan eserse esse, ...Allah'ın dini üzere... ...sebat üzere durabiliyor musun? O zaman senin alacağın... ...ecir hesapsızdır. Ancak o zaman... Sen hesapsız ecir alırsın. Hesapsız ya. Yani bire yüz değil, bire iki yüz değil, altı yüz değil, yedi yüz değil, beş bin değil, beş milyon değil. Hesabı yok. Aman yarabbim. Sınırsız yani. Sen isteyeceksin, isteyeceksin, isteyeceksin, isteyeceksin. Yarabbi istemekten yoruldun diyeceksin. Daha isteyemem. Takatim kesildi. Muhayilem durdu. Ötesini isteyemem diyeceksin. Bunun ötesini sana verecek o. Hesapsız budur. Hesapsız. Galiba bu hesapsızlığın zirvesinde de rüyetullah tır elbette. Rabbim bizi sabredenlerden kılsın. Ondan sonra bu sabredenlerin ecirlerinden de mahrum etmesin. Onun için sabır. Bir sonraki yani 13. ayet-i kerime bir önceki ayetin başında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zikredilen belki sana vahyedilenlerin bir kısmını bırakırsın denilenin sebebini gerekçesini anlatıyor. Diyor ki em يَكُولُونَ اَفْتَرَاهُ Yoksa onlar Kur'an'ı Muhammed uydurdu mu diyorlar. Evet öyle diyorlar. Aksine böyle diyorlar demek. Burada M Arapçadaki ifadesiyle bel demektir. Bilakis onlar o zalimler. Söyledikleri bu. Hani üzerine bir hazine indirilsin dediler ya veyahut da niye bu azap gecikti dediler ya. Asıl söylemek istedikleri bu Kur'an'ı uyduruyor. Bu Kur'an'ı uyduruyor Muhammed Aleyhisselam demek istiyorlar. Onlar böyle diyorlar. O zaman Hadri meydan. Halep buradaysa Arş'ın burada diyor. Em yekulu neftera. Onlar Muhammed Kur'an'ı uydurdu mu diyorlar. Öyle mi? O zaman kul فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدْعُوا مَنْ اِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ De ki, o halde onun gibi uydurulup düzülmüş on ayet getirin. On sure getirin. Afval. Ve eğer bu uyduruyor derken söylediğiniz bu iddianızda doğru söylüyorsanız Allah'ın dışında gücünüz kime yetiyorsa da onu da çağırın bakayım. Haydi siz de uydurun buyur. 10 sure uydurma sure ile meydan okuma Kur'an-ı Kerim'in 11. suresinde yer alıyor. Fatiha'dan sonra da o on suredir. 10. suredir. Ve in kuntum fi raybin nasıldı? Fe tu bi suretin min mislihi. o da birinci surededir Fatiha'nın. Birinci yani Fatiha'dan sonra birinci surede Bakara suresinin baş tarafında. Bir misli bir surenin benzerini getirir diyor. Sanki Sure adetleri ile meydan okuma sure adetleri arasında sıraları arasında bir alaka var gibi vallahi alem. Ben öyle öyle şifre mifrecilerin şeyinde gibi değilim. Bak o barada değil ama şimdi hatırıma geldi. Enteresan bir tevafuk gibi geliyor bana. Efendim? Heh, böyle bir şey gibi geldi bana. Evet Kur'an-ı Kerim 14 asır önce meydan okuyor. Meydan okuması hala devam ediyor. Arap dilinin bütün inceliğini bilen insanlar, ilim adamları her zaman vakıf olmuştur, bulunmuştur. Her zaman, 14 asıldan bu yana günümüzde de vardır. Müslim olsun gayrimüslim olsun. Özellikle Mekkeli müşrikler gerçekten Kur'an'ın meydan okunduğu bu ilk meydan okumanın muhatapları Gerçekten söz söyleme sanatının zirvesindeydiler. Nesirleri de mükemmeldi, şiirleri de mükemmeldi. Fakat Kur'an-ı Kerim'in bu meydan okumasına da hiçbir şekilde cevap veremediler. Onların verememeleri, sonrakilerin verememelerinin de bir gerekçesi oldu. Daha önceden bahsetmiştim, Maide suresinin baş tarafından zannederim. İbn Rüşd'e öğrencileri veyakin diye pardon öğrencileri diyorlar ki "Abi sen bu kadar büyük bir filozofsun. Bu işi yapsa yapsa sen yaparsın. Kur'an'ın bir benzerini bir yap bakalım." diyorlar. Aylarca hapsoluyor. Hocamız, üstadımız şimdi çıktı, çıkacak bize bir Kur'an okuyacak falan bekliyorlar. Kindi dışarı çıkıyor. Vallahi diyor Kur'an'ı defalarca baştan sona kadar okudum. Fakat şu Maide suresinin ilk ayetlerini okudum. Baktım ki kısacık ayetlerde bu kadar emir, bu kadar yasak, bu kadar hüküm bir arada zikredilmiş bir beşerin yapabileceği bir iş değildir bu diyor. Bir insanın yapabileceği bir iş değildir bu. Ben yapamam. Kur'an'ın Allah kelamı olduğuna, olmadığına inandığı için yapmıyorum bunu. Acaba onun gibi yazabilir miyiz diye işte böyle bir insanoğlu tahrike kapılıyor. Tahrike kapılmış. Böyle bir deneyelim bakalım diyor. Açık. Deneyemediği ortaya çıktı. Yapamadığı ortaya çıkıyor. Evet. O halde bu Kur'an madem mucize bu Kur'an madem on suresiyle bir suresiyle mucize bu Kur'an'ın lafzı mucize olduğu gibi bu lafzın ortaya koyduğu nizamın da mucize olması kadar tabi bir şey yoktur. Bu Kur'an'ın mu, lafzı mucize olduğu gibi getirdiği nizam da mucize bir nizamdır. Bu nizam kemaliyle bir mucizedir. Bu nizam doğruluğuyla bir mucizedir. Bu nizam problem çözme özelliğiyle bir mucizedir. Kısacası bu nizam dünya ve ahirette saadeti sağlamanın teminatı olmanın biricik yolu olması yönüyle mucizedir. Ve Kur'an meydan okuyor. Dünyada da ahirette de isterseniz tek başına dünyada hiçbir nizam şimdiye kadar beşeriyete mutluluk sağlayamadığı gibi bundan sonra da sağlayamamıştır. Biz Kur'an'ın beşeriyeti mutlu edeceğine Geçmişteki tarihi inanın örnek vermeye bile gerek görmüyoruz. Şu anda bu topluluk bile Kur'an-ı Kerim'in beşeriyeti mutlu edeceğinin canlı şahididir. Çünkü biz elhamdülillah mutluyuz. Ve mutluluğumuzun kaynağı dinimizdir. Hiçbirimiz sahip olduğumuz... Çoluğumuz, çocuğumuz, evladımız, malımız, mülkümüz vesairemiz dolayısıyla kendimizi mutlu saymıyoruz. Ümmetin olduğumuz devlet yeter dediği gibi Süleyman Çelebi'nin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ümmet olmanın mutluluğuyla mutluyuz. Bununla mesutuz. Ve bizim için dünyanın en büyük kıymeti, en büyük değeri, en büyük hazinesi budur. ...dünyaları bize verseler... ...bunun zerresini vermeyiz. Bu nimetin zerresini vermeyiz. Bu bir mucize değil midir? Bu bir mucize değil midir? Herkesin maddeye, paraya, pula... ...zevke, lehviyata... ...şuna buna taptığı bir zamanda... ...köle olduğu bir zamanda... ...biz... Bunların hepsini küçümsüyoruz. Bunların helali, helal olduğu için bizim için kıymetlidir. Haramı da haram olduğu için bizim için değersizdir. Hiçbirimiz ne olursa olsun buna kölelik edenler değiliz. İman bize böyle bir izzet, böyle bir özgürlük, böyle bir yücelik, böyle bir ruh üstünlüğü kazandırıyor. Bu Kur'an mucize olmayacak da ne olacak? Yani de onun için diyorum bu topluluk bile Kur'an'ın mucize olduğunun ispatı ve delilidir. Çünkü bu Kur'an bize bu duyguları bahşediyor. Kazanmamıza vesile oluyor. Bizi bunlara sahip kılan bu imandır. Elhamdülillah. فَاِنْ لَمْ يَسْتَج۪يبُوا لَكُمْ فَاَعْلَمُوا Anma anzil b ilmi ve anla illahu. F Hal Eğer onlar sizin benzeri on sure getirmelerini istediğiniz şeklindeki meydan okumanıza onlar cevap vermiyorlarsa siz de biliniz ki bu kitap Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. İlmi ve bilgisi altında onun ilminin bir tecellisi olarak inmiştir. rahatsızsın dışarı çakabilir şey demiyorum. Ve ayrıca şunu bilin ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. İşte bu kitabın mesajı budur. Bu kitap Allah'tan gelmiş bir kitaptır. <gülüyor> ne güldün? Şu sefil insanların şu şu kadar yıllardan beri dünyanın dört bir yerinde Amerika'sından Rusyası'na kadar, evvel Fransa'sından Çin'ine kadar, Hindistan'ından Belarus'una kadar mesela nereye giderseniz gidin ve asık adlı İngiltere'sine kadar anayasa, baba yasa, çocuk yasa, tıfıl yasa vesaire bunlar? Ne bu paça avralar? Bunlar siz zavallı beşerin sınırlı bilgi ve ilmiyle şey diyorsunuz. Ne diyorlar şu anda anayasa hazırlanınca? Ya diyorlar ki işte 80'de hazırlanan, 81'de hazırlanan anayasa şu kadar tadilata uğradı. Ve sizin hazırlayacağınız anayasa da kısa süre sonra aynı şekilde tek yine maruz kalacak. Kalmayacağın teminatı ne? Yere göğe sığdıramadığınız şu sizin sisteminiz, nizamınız anayasayı paçavralar gibi eski tip eski duruyor. Beş para etmiyor. Siz kendiniz tutup bir kenara atıyorsunuz, fırlatıyorsunuz. Ama bu ilahi kitap kıyamete kadar bakiidir. Beşeriyete ufuk gösteriyor. Hedef gösteriyor, o hedefi gerçekleştirecek yolu çiziyor, gösteriyor. Apaydınlık, en geniş. Şeriat, susamış olanları suya götüren geniş yol demektir. Yani. Budur. Beşeriyet nizama susamış, Beşeriyet hakka susamış, Beşeriyet doğruya susamış. Beşeriyet sıratı müstakime susamış. Beşeriyet hidayete susamış. Beşeriyet barışa susamış. Beşeriyet huzura susamış. Beşeriyet adil paylaşıma susamış. Beşeriyet adaletli kanunlara, hakimlere, yönetimlere susamış. Beşeriyet zulümsüzlüğe susamış. Beşeriyet kan görmekten usandı. Kan dökmekten usandı. Amerika ikide bir sağda solda yaptıkları savaşlardan sonra savaşların çıkardıkları bunalımların filmlerini çevire çevire bitiremiyor. Öyle değil mi? O Rambo filmleri nedir? Vietnam savaşlarına katılmış ve geri dönmüş o askerlerin karşı karşıya kaldıkları bunalımlar. Şimdi o, o, o, Irak işgaline katılmış askerlerin bunalımlarıyla uğraşıyor. Çünkü Allahü Teala o zulmün ahını bir şekilde çıkartıyor. Farklardan de toplumlardan da Allahü Teala insanın kanına, insanın kanına büyük değer vermiştir. O kan haksızca akıtılırsa bir şekilde onun cezasını çıkartır. O bilir nasıl çıkartacağı. İşte insanlık haksız yere kan dökmeyi artık. İstemiyor. Bundan rahatsız oluyor. Bunu sağlayacak olan işte İslam'ın adaletidir. Bizim derdimiz şunun yasasına bunun piyasasına dil uzatmak değildir. Bizim derdimiz doğruyu aramakta samimi olanlara dilimizin döndüğü gücümüzün yettiği kadar doğru yolu işaret ettir. Kısacası biz sahip olduğumuz bu mutluluğumuzu, bu rahat ve huzurumuzu onların bunca zulümlerinin mutluluğumuza gölge düşürmesine rağmen yine onlardan çok daha mutluyuz. Onlarla paylaşmak istiyoruz. Onların da mesut olmalarını istiyoruz. Onların helak olmalarını dünyada ve ahirette her şeylerinin hüsran ile bitmesini gerçekten istemiyoruz. <gülüyor> Beşeriyetin gerçek manada iyiliğini biz istiyoruz. Ve gerçek manada biz iyiliğini gerçekleştirebiliriz. Bu bizim sahip olduğumuz şeylerden dolayı değil. Allah'ın bize verdiği imkanlar. Yani Kur'an-ı Kerim'dir bunu yapacak olan. İslam'dır bunu yapacak olan. Resulullah'ın nurlu yoludur bunu yapacak olan. Ve biz bunun farkındayız. İstiyoruz ki onlar da bunun farkına varsınlar. Allah'ın ilmiyle çünkü indirilmiş bir nizandır bu kitap. Ve Allah'tan başka ilah olmadığını bilin diyor. Mutluluğun anahtarı işte budur. O halde bunu bildikten sonra şunu yapınız. Fehel entum muslimun. Artık Müslüman oldunuz değil mi? Artık İslam'a teslim oldunuz değil mi? Eslimu teslamu diyor. Teslim olun ve kurtulun. Allah'a teslim olacağız çünkü. Siz hiç annesinin şefkatli ellerinde olan bir evladım, annesinin canına bir zarar gelmeden önce o evlada zarar verme vermeme imkanı varken verebileceğini kabul ediyor musunuz? Mümkün değil. Peygamber aleyhissalatü vesselam Esirler arasında yavrusunu emzirmekte olan bir kadını gösteriyor. Sizce diyor bu kadıncağız kendi isteğiyle, iradesiyle bu çocuğunu ateşe atar mı? Olur mu onu ya Resulallah nasıl atar diyor? Mümkün değil. İşte Allahü Teala'nın kullarına olan merhameti bu kadının evladına olan merhametinden fazladır. Bu Allah sevilmez mi yahu? Böyle bir Allah'ın iradesine teslim olunmaz mı? Buna baş kaldırıldığı zaman insan utanmaz mı? Sıkılmaz mı? Rahatsız olmaz mı? Anneden de öten. Allah bizi haşa durup dururken cehenneme atmaz ki. Bir anne nasıl evladını kendi eliyle durup dururken atmazsa Allahü Teala'nın işte kullarına merhameti ondan fazladır. Bunu biz söylemiyoruz. <gülüyor> Allah'ı en iyi tanıyan beşer Resulullah aleyhissalatü vesselam söylüyor. O halde ona teslim olacağız. Ona teslim olursak bize zarar gelmez. Aksine her türlü hayır ona teslimiyetle başlar. Her türlü hayrın anahtarı ona teslim olmaktır. Ona teslim olmaktadır. Onu ihmal etmeyeceğiz. Ama bununla birlikte bakın Allahü Teala'nın adaletine. Bakın. Men kâne yuridul hayâta d-dûnyâ ve zînetehe nuveffi ileyhim ve فيها la yubkhasun Allahu İlahi adalete bakın. Allah'a teslim olmanın ne kadar önemli ve menfaatli olduğunu görün. Bakın. Ayet-i kerime harika bir ayet. Bu manada. Çok dikkat çekici gerçekten. Her kim dünya hayatını ve onun zinetini, süsünü, püsünü arzu ediyorsa biz onlara yaptıkları amellerin karşılıklarını dünyada eksiksiz veririz. Ve o dünyada onlara hak ettikleri hiçbir şey eksik verilmez. Efendim yahu filan adam yüzlerce öğrenciye burs verdi okuttu. Güzel. <gülüyor> Filanca adam şu icadı yaptı, Beşeriyet onunla rahat etti. Filanca adam şunu yaptı, Şu etti. Ama kafir, Şimdi ey Müslümanlar, Siz de kalsa bu adamı cehennemde yakacaksınız. Peki bu yaptığı iyiliklerin karşılığı ne olacak? Cenab-ı Allah işte böyle diyor. Kimisi gerçekten, Mesela, Mesela diyorum. Esrar tüccarıdır. Uyuşturucu tic ticareti yapar. Fakat fakirler babasıdır. Olur mu olur? Nitekim işi diyoruz da bazen. benzer haller. Allah'ın yanında hiçbir şey kaybolmaz. Ve Cenab-ı Allah kimsenin ifade yerindeyse hakkını yemez. Kimsenin minneti altında da kendisini haşa bırakmaz. Çünkü mennan odur. Bütün mahlukatı üzerinde sonsuz minnet ve lütuf sahibi odur. Kimsenin ona lütfu olmaz, haşa. Ne diyor? "Yemunnuna aleyke en iman." Ey Muhammed, Müslüman oldular diye sana minnet ediyorlar. Sen onlara de ki aksine Allah sizi imana iletti diye o size minnet eder. Bitti. Allah lütufkardır ama kimsenin Allah üzerinde haşa bir lütfu olamaz. Onun için Cenab-ı Allah kafir de olsa eğer bir iyilik yapmışsa Ya Rabbi benim senden bu iyiliğimin karşılığı var. Beni cezalandırmaya gelince cezalandırıyorsun ama şu iyiliğimin karşılığını istiyorum diyemeyecektir. Çünkü ayet-i kerime diyor ki dünya hayatını ve süsünü arzu eden yani ahiretten bir şey istemeyen kimselere eğer dünyada iyilik yapmışlarsa onlara iyiliklerinin karşılıklarını yine dünyada veririz. Ve onlar bir dünyada hak ettikleri hiçbir şey onlara eksik verilmez. Dünya ehlinin bazen iman ehline daha çok rahat içerisinde oldukları, bazen daha çok imkanlar ve nimetler içerisinde yüzdüklerini görmek sebeplerinden birisi de budur. Nitekim Yüce Resul de Hazreti Ömer'e böyle söylemişti. Ömer radıyallahu anh, Diyor ki, hadisi biraz uzunca ama çok hoş bir hadis. Diyor ki benim ensardan bir kardeşim vardı. Ben işe gittiğim zaman o gider Resulullah'ın meclisinde bulunur. Akşam gelir bana olanı biteni anlatırdı. O işine gittiği zaman ben giderdim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın meclisine ilme olan hırslarına ve tutkularına bakın. Bu arada söyleyelim. O git ben giderdim akşam gelince anlatın. Bizanslıların bizim üzerimize asker hazırladıkları bir zamanda diyor geldi. Kapımı şiddetle çaldı. Ben Rumlar mı geldi diye telaşla kapıya koştum. Hayır dedi daha büyük dedi. Daha büyük ne olabilir dedim. Yoksa Resulullah hanımlarını mı boşadı dedin. Allah Allah. Anlayamıyoruz gerçekten. Resulullah'ın hanımlarını boşaması, Ömer radıyallahu anh içinde, arkadaşı içinde, dolayısıyla bütün ashab-ı kiram içinde. Göreceğiz biraz sonra öyle olduğunu. Bizanslıların Müslümanlar üzerine yürümesinden daha büyük bir hadise. Allah'ı ve Resulü'nü ilgilendiren mesele böyle önemsenir. O nesil başka bir nesildi gerçekten. Çok büyük insanlardı. Çok büyük. Resulullah gözlerinde o kadar değerli, o kadar büyük ki. Onu ilgilendiren en büyük, en küçük bir hadise, onu üzecek, rahatsız edecek en küçük bir hadise, Hubeyb radıyallahu anh'ın dediği gibi, şu anda sen idam sehpasındasın. Senin yerine Resulullah'ın olmasını arzu eder miydin Muhammed'in olmasını? Değil benim yerimde olması Medine sokaklarında dolaşırken ayağına bir diken batmasına bile tahammülüm yok diyor. Resulullah sevgisi budur. İniyor indim diyor Mescid-i Ömer radıyallahu anh. Baktım ki kimi ağlaşıyor kiminin ağzını bıçak açmıyor. Derhal hafsa'ya gittin diyor. Ben sana demedim mi Resulullah'ın gücünün yetmeyeceği şeyleri ondan isteme. O sizi boşarsa Allahü Teala size ona sizden daha hayırlılarını nasip edecek diye söylememiş miydim diyor. Şimdi ne oldu diyor. Rasulullah'ın sonra ayrıldığı odaya gidiyor. Yerfe'ye söylüyor. İşte Resulullah'a söyle. Ömer geldi izin istiyor huzuruna girmek için. Üç defa izinden sonra ümidini keserken geri dönerken Resulullah'ın kapıcısı perdedarı gel diyor ya Ömer sana izin verdi diyor. Ben Resulullah'ı güldüreceğime ant diyor ve onu güldürecek bir şey söyledim diyor. Netice itibariyle konumuz dünya zineti ya. Diyor, baktım ki Resulullah bir hasır üzerine uzanmış ve hasır onun böğründe iz bırakmış. Ağladım diyor. Neden ağlıyorsun ey Ömer? Ya Resulallah dedim, İran hükümdarları Kisralar, Bizans hükümdarları Kayserler nimetler içerisinde yüzecek ve sen ki Resulullahsın, gördüğüm şekilde bu hasır senin böyründe iz bırakmış olacak. Buna ağlıyor. Ağlama ey Hatta bunu oğlu diyor dünyanın onların ahiretin bizim olmasına razı değil misin? Mümin için akan sular durur. Bundan öte cevap olmaz. Çünkü ahiretin bir lahzası dünyanın gelmiş ve geçmiş bütün dünya ömrünce karşı karşıya elde ed kalınacak ve elde edilecek zevk, neşe ...refah, bolluk ve her türlü nimete bedeldir. Ondan da fazladır. Bir hurinin diyor başındaki başörtüsü bile dünyadan ve dünyadakilerin hepsinden daha değerlidir. Diyor. Dünya nimet, cennetteki nimet de değil bir hurinin başındaki bir başörtü. Kaç tane huri var? Bırakın kaç tane. Bir kişiye verilecek huri kaç tane? Ve başındaki bir başört. Dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha değerli. Dolayısıyla Allah'ın mümin için önemli olan hadiseleri Allah'ın gözüyle, Kur'an'ın gösterdiği projektörle ifade ise görmek ve okuyabilmektir. Bunu yapabildiğimiz kadar yapmak durumundayız. Anlayabildiğimiz kadar yapabilmeliyiz. Görebilmeliyiz. Rabbim görebildiğimizden daha fazlasını nasip etsin. Amin. O halde <gülüyor> Cenab-ı Allah'ın Resulüne söylediği gibi Sakın diyor o kafirleri faydalandırdığımız, metalandırdığımız dünya hayatına gözünü dikmeyesin diyor. Hitap Resulullah'a muhatap biziz. Türkçedeki tabiriyle ifade yerindeyse kızım sana söylüyorum gelinim selamla. Bu budur. Resulullah zaten dünyalıklarına gözünü dikmiyordu ki. Ama Cenab-ı Allah da biliyor ki ümmeti arasında zaman zaman yahu şu kafirlerin elindeki bu imkanların biraz da şöyle bizim elimizde olsa falan diyeceklerin gelebileceğini biliyor Yüce Önemli olan Allah'ın nimetlerine gark olmak değil. Allah'ın nimetlerini Allah'ın dinine hizmet edecek şekilde kullanabilmektir. Bunu kullanabildiğin kadar nimetlerini artırabilirsin. Ve en büyük nimet nimeti Allah'ın razı olacağı şekilde kullanabilmektir. Onun gösterdiği şekilde değerlendirebilmektir. Bunu yapabilmektir. İşte Allahü Teala ...o kafirlere veriyor... ...Peygamber ve Sellem'in dediği gibi... ...dünya onların... ...ahiret inşallah bizim olsun... ...inşallah... i̇nşallah. Yani ...bununla birlikte... ...dünyayı da yine İslam imar eder... ...İslam'ın dışında hiçbir şey ve hiçbir kimse... ...Müslümanların dışında... ...bu dünyayı imar edemezsin... ...devam ediyor bir ayeti i kerimeyi daha görelim... ...konumuz hitama elsin inşallah... اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ اِلَّا الْنَارِ اَلْا عَيَادُ بِاللّٰهِ وَحَبِتَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ ma كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte onlar öyle kimselerdir ki ahirette onlar için cehennemden başkası yok. اَلْا عَيَادُ Ve dünyada ne yaptılarsa boşa gitmiştir. Ve yaptıkları hep batıl olmuştur. Habita zeytin mesela ağacı veya ceviz ağacı gibi bazı yerlerde bunlar sırıklarla sopalarla silkelenir. Anladın mı? Ha, o silkelendikleri zaman olmuş olan meyveler, ağaç meyveleri patır patır dökülür. Ve ağaçta neticede meyve kalmaz. Hatta dal da kalmaz veya daha doğrusu Yaprak da kalmaz yaprak dökülme zamanıysa. Gerçi zeytinle cevizin yaprakları zannederim cevizin de yaprağı dökülmez. Bilenler daha iyi bilir. Dökülmez. Şey edilmez ama dökülen şeyler de vardır. Yani o dökülme haline ağaç ve meyvenin dökülme haline habt deniliyor. Habat fiili onu anlatıyor. İşte böyle dökülür onların yaptıkları. Patır patır dökülür hiç kalmaz. Ve ayrıca dünyada yaptıkları da batıldır. Geçersizdir, hükümsüzdür. Niye? Çünkü iyi amel, iyi amel iman ile birlikte bir kıymet ifade eder. Onun için merhum Akif diyor ki, iman ki ilahi o cevher ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür. Paslı yüreğin sinedeki yükü kadar insana ızdırap veren, İnsanı bunalıma sevk de başka bir şey yok. Yine aynı kalp iman cevheriyle nurlanacak olursa o kalp seni semavata bile uçurur. Yerinde dursan bile sen bulutların üzerinde gezersin mutluluğunda. İman öyle bir şeydir. Cenab-ı Allah iman nimetinden iman nimetinin zevkinden bizleri hiçbir zaman mahrum etmesin. Bu nimeti üzerimizde hep arttırarak bize ihsan buyursun. Amin. En mutlu günümüz onun huzuruna gideceğimiz gün olsun. Yani. Amin. Subhane Rabbike Rabbil Ezzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Selim Velhamdülillahi Rabbil Alemin